Arkası Yarın Müzik Susuz Yaz Müzik Beşinci Bölüm Müzik Radyo için yazan Necati Cumağı, yöneten Azuman Korat, efet Ertuğrul İnal. Bu bölümde oynayan sanatçılar, anlatan Ülke Ülkümen, Bahar Tomris Oğuzalp, Hasan Kocabaş, Yıldırım Enal. Osman Kocabaş Bozkurt Kuruç... ...birinci gardiyan Suhatuna... ...ikinci gardiyan Köksal Engür... ...Şehnaz Gülcan As... Bakal Ergün Uçucu. Urla'nın Bademler Köyü'nün kuzeyindeki ekili topraklarda yaz ayları akan tek su sesi işitilirdi. Teke başında cebelin eteğinde koca başlarının zeytinliği içinde kaynayan bir su damarı 600 metrelik bir oluktan geçerek aşağılarda bir havuza ulaşırdı. Bu suyun geçtiği yerler küçük tokra sahipleri arasında bölüşülmüştü. Havuzun alt tarafında sebze yetiştiren ekiciler bahçelerini havuzda toplanan bu su ile sularlardı. Hasan koca başta kardeşi Osman sınırlarındaki sahipsiz cebeli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 zeytinliklerinden kaynayan bu su sayesinde zengin olacaklardır. Susuz kalan komşuları dayanamayacak, topraklarını kendilerine ucuz ucuz satacaklar, buralardan göçeceklerdir. Gerçekten de yaz ilerledikçe kaynağın suyu azalır. Kaynaktan çıkan su artık 24 saatte, ancak koca başların havuzunu doldurur, aşağıdaki havuza damla su akmaz. Aşağıdaki havuzun altında sebze yetiştiren komşuları, deli sarı, esma ölmez... Hüseyin Şengül, Musa Öztürk'ün ricaları, tehditleri sonunda mahdemeye başvurmaları boşa çıkar. Kısa bir süre içinde yetiştirdikleri sebze bahçeleri kurur, kuyuları kurur. Artık içecekleri, hayvanlarının sunacakları suyu bile uzak çeşmelerden taşırlar. Fakat Hasan başın hesapları ters çıkar. Komşuları teslim olacak yerde kuruyan bahçelerin özünü almak için harekete geçerler. Veri sarı bir sabah Zeytinliklerine kimseyi yaklaştırmayan Kocabaşların köpüğü arabı Dörenim içinde çifteyle öldürür. Arabın öldürülmesinden sonra Üç gün geçer. Dördüncü gece veriyle bir arkadaşı Ellerinde silahları koca başların aşılıklarına girerler. Taralarıyla şeftali, kayısı, Zeytin filanlarını gövdelerinden Biçerek yerle bir ederlerken Hasan Kocabaş aşılıktan gelen para seslerini yatak şotlarını duyar. Kardeşi Osman'ı uyandırır. İki kardeş Damlarındaki silahları alır, aşılıklarda seçtikleri karaltılar ateş eder. Veri ile arkadaşı ateşe karşılık verirler. Çarpışmada Veri Sarı ölür, arkadaşı kaçar. Kocabaşlar tutuklanırlar. Hapishanede karşılaştıkları koymuş arkadaşları ne şekilde savunacakları hakkında onlara akıl öğretirler. Veri Sarı mazer kurşunuyla ölmüştür. Savcılık Kocabaşların iki silahına el koymuştur. Biri Hasan Kocabaş adına uksaklı bir çifte,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 Evliliğinin ilk günlerinden biri Hasan'ın kendisinde gözü olduğunu sevmektedir. Geceleri damdaki bölmesinde ardını odun dayayarak yatar, Hasan'a hiçbir zaman güvenemez. Enli oğluma ne? Benim babasına açtın mı? Ne mu? Ne mi yavruma? Ne? Sesin sesi sususun, canı çıkartıp odur. Buyur. Oğlanı uyuttun Ne vardı? Ee yavaş yavaş sofrayı hazırlasan da Allah ne verdiyse yesek Sofranın da sırası var söylemesen de kurarım elbet Ne kızdın ben sana kötü ne dedim ki dikleştin Karnın acıktı mı sofrayı sorarsın Kendini düşündüğün gibi Osman da düşünsene Osman ne zaman arayacaksın Ben Osman'dan ayrılalı henüz bir hafta oldu Daha haftasında adını anlatsan dokuz yılın sonuna kadar Allah bilir Osman'ı bütün bütün unutur gider Bahçeyi ne halde bulduğumu görmedin mi Hele şu geri kalan işlerimiz bir yoluna girsin bakalım Osman'ın harçlığı var. Her ihtiyacı tamam çok şükür. İşlerin sonu gelir mi? Bir günlük kalsın bastın. Harçlığı olsun olmasın. Osman seni dinliyorum görmek istemez. Osman benim her zaman aklımda. Pazar ziyaret günü. Sen öteberini bulursan hazırla pazara gider görürüz. Ona önceden söyle işte. Benim sormamı bekleme. Daha tanıyabilir miyiz? ki? Avukatın uğradı mı? Ha, uğradı. Ne diye? Kararı temiz etmiş Kararın temiz edilecek nesi kaldı ki? Osman'ın bir umudu kalmasın mı? Cezası bir gün kısası o bile sana yeter O bile beni sövürlük Ziyaret bitti Hadi durmayalım Oyalanmayalım Hadi parmaklıklardan çekilelim e ee, bize müsaade. Gelin gidelim gayri. Otobüsü kaçırmayalım. Hadi hadi de seni çıkalım uzatmayalım. Hadi otobüsü keselim hadi. Hadi Ardun hele. Daha bir çıkalım bak. Osman sen bizden yana sıkılma. Tamam, buna geçelim. Hemşer, hemşer yürü hadi yürü çıkalım yürü hadi ya, yürü. Yürüyor yürü. hadi. Sağ olsun, bu günler de geçer kendin öyle bak. Sen merak etme. Haftaya on beş güne kalmak yine geliriz. Canım birik dediği varsa söyle. Hemşevin para girdi. Yine gelirim. gördüğüm Osman Koca var. Yürü. Hadi. Sen evde olmam da nerede olurum? Gidecek yerim mi var? Osman. Gelin adın. Osman da ne oldu? Ne dedik ki? Benim kisi köye indiydi. Nesi bu posta bakkala bırakmış? Bakkal komşuyuz diye beni sinerim. Ne dedi? Al. Ama ne yapayım? Hiçbir okumam, yazmam olsaydı canım yanmazdı. Bir zahmet açıdatı sana. Kaynır nerede? Adresi ağasının adını yazmış. Derba açayım. Hele aç sen aç. İn <gülüyor> ...okuyuverenek... ...ne diyor... ...nasıl iyi mi? <gülüyor> Ağam... ...Hasan Kocabaş... ...karım Bahar... <gülüyor> ...oğlum Ali ...evvela halinizi... ...hatırınızı sual eder... <gülüyor> ...Cenab-ı Hak'tan cümlenize... ...iyilik, sağlık, niyaz eder... hasretle ellerinizden... ...gözlerinizden <gülüyor> öperim. <gülüyor> Beni... ...sual ederseniz... ...çok şükür iyiyim... Üç haftadır uğrayamadığınız için Hı. görüşemedik. <gülüyor> Elbet bahçenin işlerinden vakfınız zamanını el vermemiştir. <gülüyor> Aday dün bize tebligat yaptılar. Hı. İzmir ceza evi dolmuş cezasız temizden tasip gelenleri başka Hı. hapishanelere göndereceklermiş. beli burada iken tanıdığın. Mene Menli Süleymanla birlikte Denizli cezaevine evine gönderiyorlar. Mezrubumu alınca sıkışık da Osman, Karimbahar, oğlum Ali'yi al gel. Denizli'ye gitmeden görüşelim. Allah bu da mı başımıza gelecek? <Gülüyor> Osman hiç değilse İzmir'de bir saat ötemizdeydi. Gider görürdüm diye bir umudum vardı. O da kalmadı. Ne diyeyim? Allah yardımcın olsun. Bak bakalım. Mektubu ne zaman yazmış? İçime bir korku düştü. Üç Eylül Salı diyor. Bugün günlerden Salı değil mi? Hı, mektubu yazalı haftası dolmuş. O mektubu bakkalda bekledi kaldı desene. Şimdi gider Osmanlı cezaevinde bulamazsak yanar. Bütün Hı, bütün yanar. Aa hemen birden de En son ne zaman görüşmüşsünüz? O asına söz geçiren kim? Mektubunda Osmanlı'da diyor ya. Okudun Görüşeli üç haftayı geçti. Senin kaynın hayırsız demeyin ya... ...iyice tamahkâr. <gülüyor> Kusurusuz tamahkârlık olsa canım yalnız. Her huyu birbirinden beter. Osman'ın dosyası temizden zelene kadar... ...haftada on günde bir gider aradık. Bir ay önce dosya temizden geldi geleli. Gavur bodur iyice rahatladı. Osman'ı bütün bütün almaz oldum. Allah büyük elbek. Aklına bir şey gelmesin ama. Sen bu damın altında onunla nasıl yalnız <gülüyor> yaşıyorsun? <gülüyor> Onun orasını ben bilirim gayri. Kaynım ne demeye evlenmiyor? Evlenmek için daha ne bekliyor? Ne mal olduğunu bile bile... ...kim ona kız verir de kızının başını yakar? Babası verici olsa hangi kız ona varır? Ne olursa olsun evlenmesi gerek. Bu çatı altında seninle bekar kalması hata. Alemin ağzı torbanın. Ne diyeyim bilemem ki. Gidecek yerim olsa çekip gideceğim burada. Ama yok... Anam babamın yanında... ...kardeşlerimin Osmanlı arası açık... ...başları kalabalık... ...evlense ben de rahatlamam mı? Evlenmese ne yapacaksın? Bir iki gün değil ki bu daha sekiz yıl... ...gençliğine genç... ...güzelliğine güzelsin... ...sen de kimin olsa gözü kalır... ...kaynım melek değilim... ...korkmuyor musun kız? Kaynımdan mı? Geceler uzun bakarsın şeytan dürter... ...uykuda saldırı verir... Ha, kolay değil o... ...kapımı her gece ardından dayatıyorum... Bu bir. Bir de kapımı boğmayacak olursa... ...başına ne mu diyeceğimi senden benden iyi bilir o. Ooo nerelerdesin Hasan'a? Ağa? Ha, ah, Genirci'den kardeşinden mektup var. Ha, ver bakayım. Kaç yılı kaldı? Yedi. Ha, o da geçer, o da geçer. Sağlık olsun da. Mektubunu ee, okuy vereyim mi? Ne, ne acelesi yok. O evet. yazsa da yazmasa da ben her ihtiyacını gönderiyorum. Dama varınca okuturum, işim acele. Ee, hadi eyvallah. Güle güle, güle güle. Hayra karşı. Adam sende. Kim bilir ne şikayetleri vardır gene. Benim burada katiplerim mi var? Ben burada her ay ona harçlık göndermek için paramı kesiyorum. Yedi yıl sonra gelsin benden hesap sorsun. Ama yırtıver gitsin. Karısıyla oğluna baktığım yetmez mi? <Gülüyor> Kıymetli Osmanım, bir yıl var yüzünü göremedim. Altı ay oldu senden bir haber, bir selam olsun alamadım. Beni sorarsam halini ahvalini merak eder. Uçan kuştan, geçen buluttan imdad umarım. Günleri ayrı, geceleri ayrı sayar. Gözüm yolda, kulağım seste. Kısmetse kavuşmamızı beklerim. Hasretimiz iki yılı doldurdu. İki yıldız sensiz döşeklerde Elim kolum donar Gün doğar Güneş bayıra vurur dört böcek ısınır Otlar çimenler ısınır Benim elim kolum ısınmaz Hep üşürüm Bu mektubum üç oldu Safinin gelini Şehnaz eksik olmasın Derdimi dinler Mektuplarımı yazar Mektuplarım eline ulaşmaz mı? ana ne zaman dilim varıp sual etsem senden haber yok der. Kendisi harçlığını gönderdiğini söyler. Yazdırdığım bu kadar. Hadi gerisini de. Zilmin bulandı. Osman bundan önceki iki mektubumu almadı mı dersin? Kime postalattın? Kimin var? Sen yazar bırakırsın ben kaynıma veririm. Postalamaz mı ki? Ne bileyim. Gayri günahı boynuna. Postaladım der. Osman'dan ne demeye karşılık gelmez onu anlamaz. Mektubu bir yerde takıldı kaldıysa? Osman İzmir cezaevinden Denizli'ye kaldırılalı 6 ay oldu. Az zaman mı? Mektubu bir yerde takılsa kalsa altı ayda ortaya çıkmaz mı? Düşüne düşüne aklıma gelmez ki kalmıyor. Osman'a bir hal olduysa? Allah korusun kötü haber hemen duyuyorum. Hasta mı desem, dargın mı desem? Neyi olsan bilmem ki. Hiç kötüye yolda. Osman genç, yapısı sağlam. Hastalığına hasta değil. Dargın olmasına sana neye dargın olsun? İzmir cezaevindeyken hiç değilse Osman'ı iki haftada bir gider arardık. Bana kalsa haftada iki giderdi. Giderdim ama elimden iyiydi. Aslı götürecek ki gideyim. Sen biliyorsun ya son gidişimizde Osman'ı bulamayınca cezaevinin kapısında kolum kanadım kırık kaldı. Cezaevinin duvarları sanki üstüme yıkıldı. Mektupların eline ulaşamazsa Osman hakikati nereden bilecek? Bilemeyince de aklımda ne geçirse haklı olmaz mı? ...gidip aramadım diye kızmaz mı, darılmaz mı? Osman senin elinde olanı bilir. Darılırsa ağzına darılır. Sana neye darılsın? Osman'ı Denizli'den başka yere kaldırmasınlar. Öyle olsa Osman gittiği yerden iki satırlık bir haber ulaştırmaz mı? Gittiği yeri bildirmez Dur hele dur. Sen bu mektubu tamamla da ardından cevabını bekle. Hadi diyeceğini de herhalde de Nasıl? Peki. Kalan yedi yıl... ...cezanın olmasını beklemeye sabrım var. Var ama haberimiz selamını almadan bir gün geçemeye sabrım yok. Yol yoldan bilsem... müsaadeni alsam Ali'yi sırtına vuracağım. Yollara düşeceğiz. Denizli'ye varıp tağlalarda pamuk çapalar. Bey kapılarımda her ne hizmet bulursam işleri, Tek her günü, Mapushaneye gelip yüzünü göreyim Hasta mısın Sağlan mısın bireyim Hem ne sıkıntın varsa Ağzından duyayım Söz çok ama Daha ne diyeyim bilmem ki Seni zahmete soktuğu yeter Hakikatli Şeyh Sen rahat rahat içini dök. Benim için sıkılma. İki satır daha yazmak benim için ne ki? Selamları yaz. Peki. Bizleri daha daha sorarsan hamdolsun hep iyiyim. Geri kalan herkes sağ Sana kimsenin kinini garazını duymadım. Allah da kullarda günahın olmadığına şahit. Dünya ahiret karın bahar. Ver ben de bir işaret koyarım. Koy et. <Gülüyor> tamam. geldi. Gelsin varsın. Daha sen otur hele. Sen mektubu bana ver. Ben bizimkilere postulatırım. Hakikat dişerim adım. Artık ne gelirse senden gelir. Baharım hoşça kal. Bize de buyur. İnşallah, i̇nşallah. Sen benim kusuruma bakma gene gel. Gelin. Bir zahmet heybeyi boşaltıver. Kuru fasulye, nohut, tuz, şeker aldım. Kağıttaki ne? Yazma. O sana. Benim yazmam var. <gülüyor> Eski değil Osman dönene kadar beni idare eder. İhtiyacın almayayım mı? İhtiyacım olursa alacağım zamanı ben sana kendim derim. Neden öyle ne kasabaya indikçe her seferinde bana yazma entayrı şu bu taşıyorsun... Erkeği hapiste olan kadın... ...yemiler diğer de çıkar mı hiç. Yazma entarlık alacak hücün varsa evlen de helalini al. Evlenmemin sırası var. Senin şerefin benden sorulur. Osman'dan yine bir haber yok mu? Yok. Osmanlı adını hiç almaz oğlum. Haber olsun olmasın niye söylemiyorsun? Niye sormamı bekliyorsun? Osman'dan haber yoksa da sordun soruşturdun mu? Karakola, portahaneye uğradın aradın mı? Üstüme düşeni yaptım. Yaptın da ne yaptın? Ne dediler, ne öğrendin? Osman'la kardeşliğim bu mu? Osman'ın senin yerine hapis yattığını ne çabuk unursun. Benim ihtiyacımı ben demeden biliyorsun da... Osman ihtiyacının ne olduğunu ne aklına gelmiyor? Harçlık gönderiyorum, mektup yazıyorum. Cevap alamayınca ne ister ne bekler biliyorum. Cevap alamıyorsa merakla mı etmiyorsun? Kalk, denizliğe git. Denizli ne kadar yer? Trenler ne bir saatlerden? Bir gün gidip bir gün dönsen olmaz mı? Osman'dan bir haber gelse gitmez miyim? Habersiz gitsem Osman'ı Denizli'de bulacağım ne benim? İzmir hapishanesi dolar da Denizli hapishanesi dolmaz de mı? Osman'ın hala Denizli'de kaldığını nereden bileyim? Ya Denizli'den başka bir yere kaldırdılarsa? Kendisi iki satır yatsa ya. Denizli'de bulamazsan adresini yerini öğrenirsin. Osman'ın denizde de olup olmadığı belli değil de... ...ne halde olduğu belli mi? Başına ne geldiğini ne biliyorsun? Keyfi yerinde olsa Osman yazmaz mı? Osman! Ne? Ne var Osman'da? Hayır. Yoksa karnım ne ne bilir? Osman'dan kötü bir haber mi var. var? Osman'ı! Seni! Ee, Seni duymayayım. <gülüyor> Hapishanede vurmuşlar. Ah! <Aa. gülüyor> Allah yazdım. Yıkasın. Ayy Osman Karın acına nasıl katlarsın Seni bilip Tanıyan nasıl Düğünüp Ağlamazsın <gülüyor> Silerin böyle Geçen kim Osman'a öldü diyen kim Osman'a evleri Konduran kim Kim <gülüyor> Osman'ı vurmaya kıyar ki. Yalan. Kim kıyar? Kiminini varırsa Yeğit Osman'ı mı vurur? Ya ne kadar kötü olsa. Kötünün böyle küçük var. Kimden duydun? Babalığım köyde duymuş. Kasabadan <gülüyor> dönerler söylemeyi. Ne istiyorsun? Sen kasabadan geldin. Duymadın mı? Benim acım senden geri kalır mı? Geldim dama giremeden. Düşündüm duyurmayayım. Var sen Osman'ı sabil dedim. Umudum sönmesin dedim. Sustum acımı gizledim. Kimimiz erken kimimiz geç. Bu dünyada kalıcı olan kim? Kısmet. Kısmete karşı elden ne gelir? Osman'ın dönmesi kısmet değilmiş. Al... Oh. Haberi duydun bir de bana yazma getirmeye sıkılmadın mı? Osman'ın ardından bana yeni yazma mı bağlatacaksın? Sabahtan pazara indim. Alacağımı aldım ardından kahveye uğradım. Haberi gazete yazmış. Okuyanlar tanıyanlar kahvede başın sağ olsun dediler. Şaşırdı. Oku <gülüyor> Şeyna. Sen oku. Masa cezaevinde cinayet... Isparta diyor. Denizli değil Denizli nereden çıktı? Osman'ı Denizli'den Isparta'ya kaldırmıştı. Kim dedi? Savcılıktan sordum. Hele Şehnaz okusun dinle. Isparta cezaevinde... ...mahkumlar arasında çıkan bir kavgada... Olsan kocamız adamda kati beni kimle bir mahkum kavga sırasında şişle özcünlük <gülüyor> mu <Bostandım>. sana diyemedim ya zulam bu duyun zulmü. idil duyna, burası nereye? Varsa nereye? ne re, başı ne re, ne diye, adam sabunlarla, sabun ne direğim yıkıldı, yeni bir oldum. Vazlam yokluğum, hepsi bir garip. Umutum kalmayacak sabrını, ...oğlum var... daha genç. Bana Osman'ın emanetisin. Bu dam, bu bahçe benden öncesini. Yeter, cenaz, bir sürü ölmüş, bir sürü, kim kılıp bu Bundan böyle hep üzülecek, umudum. İşte gem kalma hikayesi. Sanjur miziler susuz sürekli oyunumuzun 5. bölümüne dinlediniz.